Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 60 gün kaldı. Lavaboya döktüğümüz yağlar kanalizasyon sistemine, oradan da en sonunda denize ulaşıyor. Ardından su yüzeyini kaplayarak sudaki oksijeni tüketiyor. Bu nedenle bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliğine göre atık bitkisel yağlar biyodizel ve elektrik santrallerinde yakıt olarak kullanılabiliyor. Sarıyer Belediyesi de sınırları içindeki tüm lokantalar ve yemek fabrikalarından toplanacak bitkisel atık yağların ekonomiye tekrar kazandırılması için bir protokol imzaladı. Sarıyer Belediyesi geçen yıl topladığı 33 tonla en çok bitkisel atık yağı toplayan belediye olmuştu. Bu protokolle 2010 yılı içinde 180 ton bitkisel atık yağ toplanması hedefleniyor. Şimdilik lokantalar gibi büyük işyerlerine dağıtılan özel bidonlarla atık yağların geri dönüşümü sağlanacak. Bir ileri aşamada ise evlerde de kavanoz dağıtılması planlanıyor. Eşim ve ben de evde ve bütün apartmanda biriktirerek bu yağları bir firmaya teslim ediyoruz. Bu basit çaba bile gezegenin ve denizlerimizin geleceği için kişisel olarak yapabileceklerimizin başında giriyor. Denizlerden bir de iyi haber. Avustralya'daki uzmanlar, Queensland açıklarındaki Büyük Mercan Resifini korumak amacıyla 6 yıl önce alınan önlemler sonucu bölgedeki balık nüfusunun şimdiden ikiye çıktığını bildiriyorlar. Dünyanın bu en büyük mercan kayalıkları sistemini korumak üzere alınan önlemlerden biri de balık türlerinin azalmasını engellemek amacıyla bölgenin üçte birinde av yasağı konmasıydı. Uzmanlar balık artışının bir dizi zincirleme etki yaratacağını söylüyor. Avlanmanın engellenmesiyle yetişkin balıkların ömrü uzamış olacak. Bunun sonucu olarak da hızla çoğalacaklar. Ve av yasağı bölgeleri dışındaki balık nüfusunun da artmasına katkıda bulunacaklar. Aynı şekilde ülkemizdeki kıyıların %40'ının deniz rezervi ilan edilerek korunması da balık stoklarımızın ve yerel balıkçıların gelirlerinin artmasını sağlayacak. Kıyılarımızda deniz rezervleri bekliyoruz. Avrupa Birliği'nin 2020 yılı için belirlediği enerji hedeflerinin adı 20-20-20 paketi. Buna göre 2020'de enerji ihtiyacının %20'si yenilenebilir enerjilerden karşılanacak. Sera gazı salımı 1990 yılı seviyesinin %20 oranında altına düşürülecek. Ulaşımda kullanılan yakıtın %10'u ise yakıt olacak. Ümid edelim bunlar atık yağlardan gelsin de gıda sorunları yaratan verimli tarım arazilerinden gelmesin. Ayrıca enerji tasarrufu da %20'ye ulaşacak. Bu hedeflerin hepsi başlı başına çaba istiyor. Bu yüzden yeni enerji kaynaklarının kullanımına ve yeni çözümlere dair pek çok ülke araştırma yapılıyor. Peki bizim durumumuz nedir? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişi hazırlanırken ve çevre faslı açılmışken yenilenebilir enerji yatırımlarındaki somut hedefler nelerdir? Bunların bir an önce açıklanarak gidişat konusunda da bilgi verilmesi gerekiyor. Amerika, Vermont'ta bulunan Yankee nükleer santrali ülkenin en eski nükleer santrallerinden biri tam 38 yaşında. 650 megawatt kapasitesi ve sadece 650 çalışanı ile eyaletin elektrik ihtiyacının üçte birini sağlıyor. Halbuki yenilenebilir enerjiler çok daha fazla istihdam yaratıyor. Yankee güvenilir, temiz ve güvenilir gibi üç kavramı kendine slogan edilmiş. Ancak santrale atfedilen bu sıfatların doğru olmadığı ise her fırsatta Ortaya çıkmış. Federal Nükleer Enerji Düzenleme Komisyonu 2005'ten bu yana santralde ciddi radyoaktif tritium sızıntısı olduğunu açıkladı. Komisyon Yankee santralinin dışında 104 nükleer santralinde ömrünü tamamlamak üzere olduğunu belirtti. Üstelik komisyon bunların 27 tanesinde de tritium sızıntısı tespit etti. Yankee'de 2007'de ve 2008'de iki kez soğutucu kuleler çöktü. 2009'da santralden 3 kez uzun süreli sızıntılar olduğu belirlendi. Sızıntıda kansere yol açtığı kanıtlanmış trityum maddesinin su boruları aracılığıyla çevredeki su kaynaklarına yayıldığı belirlendi. Daha da ilginci, bu durum kanıtlanana dek santralin sahibi Entergy Corp yetkililerinin santrale su borusu olmadığını iddia etmesiydi. Tüm bu tehlikelerin ve yalanların ardından iki gün önce Vermont eyaleti yetkilileri ...santrali kapatmaya karar verdiklerini açıkladılar sonunda. Amerika'da 40 yıllık ömrünü tamamlayan santrallerle ilgili... ...genellikle ömürlerini 20 yıl daha uzatma kararı veriliyor. Ancak bu gövdede oluşan çatlaklar ve daha pek çok eskime nedeniyle... ...son derece tehlikeli bir yöntem. Ve inanılmaz maliyetlerle santrallerin ömrü güya uzatılıyor. Ancak Vermont Senatosu'nun en önemli ismi Peter Shumlin... Yankee de böyle bir kararı reddedeceklerini açıkladı. Obama'nın nükleer renesans hayalleri de böylece geri çevrilmiş oldu. Siz de nükleer renesansın bir masal olduğunu düşünüyor ve Türkiye bu masala alet olmasın diyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin, sesinizi duyurun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 60 gün. Sağlıcakla kalın.